Açık Radyo, Açık Dergi, Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar. Ee, Murat bugün ben geçen hafta da bahsettiğimiz gibi programı kapatırken... ...spamlerden ve bu spamlerden korunma yollarını, kurtulma da değil korunma yollarını konuşmak istiyorum. Bunu biz arada bir konuşuyoruz fakat e, son zamanlarda e, yöntemlerimizi... Kimsenin uygulamadığını görmeye başladım bana gelen maillerden özellikle. Bir de hakikaten ben bana da çok spam geliyor ve artık sıkılmış vaziyetteyim. E biliyorsun ev sahibimiz de rica etti. Ev sahibimiz? Erastan Sağlam. Doğru evet. <gülüyor> Dergimizin sahiplerinden daha doğrusu. Dergimizin sahiplerinden Erastan Sağlam da bu işi bizden rica etti. Hadi gel şimdi şu spamleri bir konuşalım. Konuşalım. Hadi. Nasıl konuşacağız? <gülüyor> <gülüyor> ne yap yani ne yapılmaması gerekiyor çünkü artık herkes pemmin ne olduğunu biliyor evet, ee, istemeden diyor. bize gelen canımızı sıkan e, bizi böyle lüzumsuz zaman harcatan bu nedir diyen böyle kocaman kocaman işte e, elektronik postalar kısaca spamler e, iki şey yapmak çok önemli birincisi e, spamlerin ana damarını kesmemiz lazım O da şu bize spam olarak gelen elektronik postaları biz hiçbir şekilde bir başkasına aktarmamalıyız. Bu ne demek? İster tanıdığım birinden beklemediğim, istemediğim bir elektronik posta olsun. ister tanımadığım birinden çok benim işime yarayacağını bildiğim ya da bir başka arkadaşımın işine yarayacağını bildiğim bir elektronik posta olsun. Bunu hiçbir zaman bir başkasına göndermemiz gerekiyor eğer bunun bir spam e-mail olduğunu düşünüyorsak. Hı hı. Neden? Çünkü eğer Spem'in ana can damarı olan ekonomik avantaj damarını yani işte artık e, bir ilaç mı satıyor, bir turizm reklamım var şimdi bir de e, şey yapıyoruz biliyorsun e, işte bayram vesaire geldi geçiyor geçti daha doğrusu onları konuşuyoruz e, bunların üzerinden geçtiğimiz zaman şeyleri atlamamamız lazım e, şimdi. İşimize yarayacak olsa bile spam e-mailler eğer işe yaramazsa hiç kimse toplumdaki hiç kimse bunları kullanmazsa gönderenler de niye boşu boşuna zaman harcasınlar? Doğal olarak bir süre sonra bu yöntemi kullanamamaya başlayacaklar çünkü bir işe yaramayacak. Evet ama ondan önce yani e, bunu göndermekten önce hiçbir şekilde yani toplu mail gönderirken... Yapılması gereken bir durum var. Yani gizli olarak gönderin. Benim adresimi ben belki Murat'ın bilmesini istemiyorum. Onun için de bilmemesi için bir yol var. Değil mi? Yani öyle mailler geliyor ki bu spamler içinde mutluluktan göbek atacakları bir şey. yani Çünkü sürekli o adresleri alabiliyorlar. Öyle mailler geliyor ki ta 7 göbek, göbek öncesinden adresler sırayla sayfalarca adres geliyor. Artık en sonunda neyse o mailin notu. O ilişmiş oluyor. Evet. Şimdi aslında burada şunu yapmak lazım. Buna biz zincir po elektronik postalar diyoruz biliyorsun. Yani işte ben elli kişiye gönderiyorum. O elli kişiden bir tanesi sensin. Sen onu alıyorsun. Kendi elli arkadaşına gönderiyorsun. Ama benim gönderdiğim elli kişinin ismi de orada kalıyor. Sen üzerine bir elli kişi daha ekliyorsun. Oradan dolaşıyor dolaşıyor dolaşıyor. Sonunda bir tane sağa sola spam yollayan bir kişinin eline geçiyor bu e-mail. O da geliyor. Geriye dönük olarak o elektronik postanın içindeki yüzlerce e-mail adresini alıyor, bir köşeye kaydediyor. Sonra o yüzlerce kişi hop diye bu spam almaya başlıyor. Evet. Dolayısıyla e, bize gelen özellikle fıkra, önemli haber, işte kan arama ya da yardım elektronik postaları gibi başkalarına göndermek istediğimiz elektronik postalarda yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Hı hı. O da bir... Bizden önce o elektronik posta bize gelene kadar bizden önce gelmiş olan işte ve diğer bizimle beraber göndermiş olan kişilerin elektronik posta adreslerini e-mail'den silmek, e-mail'i temizlemek. Bu zaten internet ve elektronik posta kullanmanın etik kurallarından da bir tanesi. Açan kişiye o sonunda senin söylediğin gibi bir satırlık notu bulmak için 8 sayfa aşağı inmek zorunda bırakmamak. Anahtar kelime neyse o kalsın sadece elektronik postanın içinde. Bu bir. iki. biz de kendimize elektronik posta yollarken toplu elektronik postalar yolluyoruz değil. Bir kişiye, iki kişiye, üç kişiye yolladığımızı daha doğrusu bir kişiden fazla beş kişiye, on kişiye, elli kişiye yolladığımızda eğer bu elektronik posta başka kimlere de gitti bilgisine gerçekten ihtiyaçları varsa diyelim sen bir toplantı yapıyorsun ve bu toplantıya şu insanları davet ediyorum diyorsan o insanlar da birbirlerine senden Tabii bağımsız... Efendim. Tanıyorlarsa ve senden bağımsız o insanlar birbirleriyle haberleşmek durumundalarsa hı hı. o zaman bu insanların hepsini birden e, elektronik postanın tu ya da cc ya da Türkçelerini konuşursak kime ya da bilgi bölümüne koyman doğrudur. Ama sadece bakın ne kadar güzel fıkra dediğinde senin arkadaşlarının birbirleriyle bu konuda haberleşmeleri gerekmiyor öyle değil mi? Kesinlikle. E, bu yüzden bu insanları toplu elektronik postaları yollarken bu insanların elektronik posta adreslerini... Elektronik postanın tu ya da cc bölümüne değil de bcc ya da Türkçesi kime ya da bilgi bölümüne değil de gizli bölümüne yazmak lazım. Tamam şimdi hemen soru bu gizli bölüme nasıl ulaşılıyor? Şimdi gizli bölümü zaten çoğu elektronik posta programında direkt karşımıza çıkıyor ama bazılarında da çıkmıyor haklısın. Orada çıkmayan yerlerde yapmamız gereken şu şu. To kelimesinin ya da kime kelimesinin üzerine tıklıyorsun mouse'unla. Karşına bir pencere açılıyor. Orada zaten karşına açılan pencerede her üçü de mutlaka yazıyor. Yani to, cc'nin yanında bcc ya da Türkçelerini konuşursak kime ya da bilginin altında gizli bölümü de yazıyor. Oraya Ve sol tarafta da adresler toplu halde çıkıyor. Bir adrese tıklıyorsunuz bir gizli bölümüne. Bir adrese tıklıyorsunuz bir gizli bölümüne. Böylece... ...çok basit bir şekilde olayı halletmiş oluyorsunuz. Tabii çok da kolay değil mi? Ve böylece dostlarınızı da her türlü gelebilecek... ...düşman güçlerin saldırısından... ...bir anlamda korunmuş oluyorsunuz. Doğru. Çünkü unutmamak lazım... spamden korunmak... ...bir kere spam kaynaklarının eline düştükten sonra... ...onlardan kurtulmaktan çok daha kolay. Yani bu bir yöntem. Bu yöntemlerden bir tanesi. Elektronik posta yöntemlerinden... ...ve hem bize hem başkalarını ilgilendiren yöntemlerden bir başkası. İkinci bir yöntem daha... Spam kaynakları bizim bilgilerimize nereden ulaşıyor? Bizim internete koyduğumuz kendi yorumlarımızdan. Hı -hı. Mesela sen internette bakıyorsun işte açık radyo açık gittin önemli bir haber var. Senin de bu konuda bir yorumun var. Hemen gittin diyorsun ki ben de bu konuda kendi düşüncemi yazmak istiyorum. Hemen kaydoluyorsun gidiyorsun kendi düşünceni yazıyorsun. Ve tabii bu düşünceni yazdığın zaman senin adın ve elektronik post adresinde oraya ulaşıyor. Fakat bu da bir sıkıntı getiriyor değil mi? E tabi oradan toplam olarak alınabiliyor istendiği takdirde. Evet. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Bunun için yapmamız gereken şey de şu. E, ikinci bir elektronik posta adresi alacağız. Yıllık olarak kullandığımız. Hı hı. İşte mesela benim her sene değiştirdiğim mesela şu anda bu sene içinde 2006 için yeni aldım. Geçen sene 2005 olan vardı. Biliyorsun Hotmail'den Yahoo'dan bir sürü ücretsiz elektronik posta almak mümkün. Benim bir kimseyle çok sık paylaşmadığım hani sadece iş nedeniyle ya da e, düzenli ve sürekli bağlantı kuracağım insanlarla bağlantı kurduğum bir elektronik posta adresim var. Muratetlostar.com Bir de bu tip işte elektronik posta gruplarına yazarken kullandığım. Spam kaynaklarından kurtulmak için kullandığım bir adresim var. O da işte lostar06atmail.com değil. E şimdi 06atmail.com'u herkes bilse tüm spam kaynakları buraya e-mail yollarsa beni en fazla bir sene üzer. Ben çünkü 2007 olduğunda bunu atacağım yerine yenisini alacağım. Evet. Böylece, e, önce Her önce... sene temizlenmiş olacak bu. Yani bir öncekiler artık o bir önceki e-mail... Lüzumsuz olacak. Ben 2007'de yeni liste kullanacağım. Dolayısıyla bir sürü spamdan kurtulmuş olacağım. Böylece minimum iki mail adresine sahip olmayı öneriyorsun. Ve bir de... tane kalıcı ve kendi arkadaşlarıma Hı -hı. verdiğim bir tane de e, bu tip spam olmasından korktuğum. Mesela bir bara gittin bir yere gittin bir gece kulübüne gittin ya da e, bir araba e, tanıtımına gittin. Dediler ki işte e-mail adresinizi verin e, işte, çıkarsa size yollayalım haber verelim oraya işte bir senin bir yıl sonra önemi kalmıyor artık öyle değil mi bir yıllık geçiciyim elini ver bir yıl sonra değiştir onu evet ee, böylece programımızın sonuna geldik zaman Murat mı bitti. <gülüyor> <gülüyor> zaman bitti zaman doldu ee, senin söylediğin bir şeyin altını çizmek istiyorum Spamlerden korunmak kurtulmaktan çok daha kolay evet. ee, lütfen e Gerçekten şahsen rica ediyorum ben de. Kendinizden çok başkalarını korumak için. Korumak için mail adreslerini lütfen birbirinize iletecek şekilde ortalığa koymayın. Yani başkalarının mail adreslerini ortalığa koymayın. BCC sizi bekliyor muhakkak oradan evet. hareket edin gizli, gizli bölümünü kullanalım elektronik posta adreslerini yollarken. Ee, haftaya çarşamba tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat Lostar. Ve teknik yönetmen arkadaşımız Erdem Esatoğlu. Hepimizden hepinize güvenli günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.